Bu sunumda Çağdaş Felsefe 2 dersin içeriğinden kısaca bahsedeceğiz. Sunumumuzda felsefe dersleriniz boyunca takip ettiğiniz düşünce sistemlerinin 20. yüzyıldaki yansımalarını ve bu geleneklerle hesaplaşan Çağdaş Düşünce Sistemlerini kısaca tanıtıyoruz. Her çağ kendi sorunlarını ve açılımlarını da beraberinde getirir. Dönemleri ayırarak incelediğimiz felsefe başlıkları temelde benzer sorulara yanıt aramakla beraber, dönemin ruhu ve arka planı bu sorulara güncel meselelerden kaynaklanan yenilerini eklemekte ve verilen yanıtları da etkilemektedir. Çağdaş felsefenin kapsamını oluşturan 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı insanlık tarihinde hızlı değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. 18. yüzyılda başlayan sanayi devriminin sonuçlarının günlük hayattan siyasete, üretim ilişkilerinden dünyadaki güç dengelerinin dağılımına kadar pek çok alanı etkilediğini görüyoruz. Bu süreçte üretimin hızlanmasıyla teknolojiye duyulan gereksinim artması, bu ihtiyacın keşif ve icatları hız vermesi, bilimsel araştırmaları tetiklemesi doğal olarak önceki bilme ve yorumlama biçimlerine dönüştürdü. 19. yüzyılda yaşanan bu gelişmeler felsefenin içinden yeni çalışma alanlarının çıkmasına neden oldu. Temelde felsefenin konu edindiği bir takım alanların siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji gibi bağımsız disiplinlere dönüşmesine yol açtı. 18. yüzyılın aydınlanmacı eğiliminin sorgulanmaya başlandığı 19. yüzyıl, Almanya'da idealist felsefenin, Fransa'da sosyalist düşüncenin, İngiltere'de iktisat teorisinin ve liberalizmin gelişip güçlendiği bir dönemdir. Felsefede tarihselcilik, yapısalcılık, pozitivizm tartışmaları bu yüzyılla düğünleme yaramıştır. <Gülüyor> Sizler çağdaş felsefe bir ders kapsamında Darwin'in evrim kuramından pragmatizme, Batı felsefesinde analitik düşünce gelişimini, idealizmin eleştirisiyle analitik felsefenin gelişimi arasındaki ilişkiyi, mantıksal pozitivizmin ve dil felsefesi teorilerinin birbirini nasıl etkilediğini incelediniz. Şimdi çağdaş felsefe iki ders kapsamında fenomenoloji, varoluşçuluk ve tekostriksiyonizm yani yapı bozumculuk kuramlarını inceleyeceksiniz. Bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz kuramlar kendilerinden önceki akım ve düşüncelerle bir hesaplaşma sonucu geliştirildikleri için aynı zamanda bu düşüncelerin etkilerini de taşırlar. Bergson, Darwin'in biyolojik evrim kuramı ile Spencer'ın bu kuramı toplumsal yaşama uyarladığı sosyal darwinizminden etkilendi. Husserl, Descartes'in özne anlayışından yola çıkarak bu anlayışta eksik bulduklarını kendi felsefesinde tamamlamaya girişti ve bir yöntem olarak fenomenolojiyi kurdu. Heidegger ve Sartre başta olmak üzere kendisinden sonra gelecek olan önemli filozofları derinden etkiledi. Heidegger, varlık düşüncesine getirdiği yeni açılımlarla kendisinden sonra Sartre'ın sistemleştireceği varoluşçuluk akımının en etkili kuramsal öncüllerini tartışmaya açmış oldu. Dönen Sartre, Büyük oranda Heidegger'in varlık kavramından etkilenerek oluşturduğu ve insanın varoluşunu kendi tercihleri, kararları ve sorumluluğuyla inşa ettiğini savunduğu felsefesinde etik ve politika konularını inceledi. Levinas, Husserl ve Heidegger'den etkilendiği felsefi güzergahında başka ve aynı kavramları üzerinde yoğunlaşarak içinde bulunduğu dönemin siyasi ortamıyla hesaplaşmaya girişti. Derrida ise bir Husserl yorumcusu olarak başladığı felsefi kariyerinde dekonstrüksiyonu bir başka deyişle yapı bozumunu, yapı sökümünü, felsefi bir yöntem olarak önerdi. Farklı disiplinlerin metafizik yargılarını sorgulamalarına yol açan dekonstrüksiyonun psikoloji, edebiyat, kültürel araştırmalar, dilbilim, feminizm, sosyoloji ve antropoloji alanlarında önemli etkileri oldu. Çağdaş Felsefe 2 ders kapsamında işleyeceğimiz ilk filozof olan Bergson'un felsefesine kısaca göz atacağım. 1859-1941 yılları arasında yaşamış Bergson, matematik ve felsefe eğitimi almış ve bu süreçte doğa bilimlerine ilgi duymuş. Bu 19. yüzyıl doğa bilimlerinde bir Gelişimin olduğu bir yüzyıl. Bu daha önceki kartezyen ayrımında temelini oluşturan matematik kesinliklerin, öklit geometrilerinin yavaş yavaş sarsılmaya başladı bir yüzyıl. Bunlardan Bergson da etkilenmiş. <gülüyor> Yine bu yüzyılda 19. yüzyılda Darwin'in evrim teorisi, ki siz bunu çağdaş felsefe bir dersi kapsamında görmüştünüz, dönemin düşünürlerini derinden etkiliyor. Darwin'in evrim teorisinin Sosyal bilimlerdeki yansıması olarak diyebileceğimiz sosyal evren teorisi var. Herbert Spencer tarafından geliştirilmiş evrencilik diyebildiğimiz bu düşünce biçimi de yine başkalarıyla birlikte Bergson'un da felsefesini etkiliyor. Şöyle bir yöntem izliyor Bergson, doğa bilimlerinden harekette psikoloji ve bilincin verileri üzerine yoğunlaşmak istiyor. Bu süreçte bir takım anahtar kavramlar var Bergson felsefesindeki. Lit. Alanlar. Bunların başında bilinç, şuur yani geliyor. Sezgi, bellek, hafıza yine bu bilginin edinilmesi sürecinde onun için çok önemli kavramlar. Bu süreci açıklarken bildiğimiz anlamda zaman ve sürem arasında bir ayrım gözetiyor, sürem diye bir kavram ortaya atıyor. Evren, tekamül yani evrim ve yaşam atılımı olarak tabir ettiği ve felsefesinin temellendirdiği diğer kavramı da var. Bunları sunumun ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi e, biyoloji alanındaki bu gelişmelerin Berson'un felsefesini nasıl etkilediğini görmek için bu 19. yüzyıl öncesindeki e, düşünme geleneklerinin tarihini bir kısaca hatırlayalım tekrar. E, bu aynı zamanda epistemoloji ve ontoloji hakkındaki temel noktaları hatırlamamıza da yardımcı olacak. Hatırlayacağınız üzere Velsefer'in daha kökenden en temel soruların başında varlık nedir ve varlığı nasıl biliriz soruları geliyor. ilki ontolojinin konusu, diğeri epistemolojinin konusu. 18. 19. yüzyıl öncesinde bu evrensel bilgiye matematik, Kesinlikle ulaşılabileceği düşüncesi çok çok yaygındı. 19. yüzyıla gelindiğinde, belki sonunda içinde bulunduğu yüzyıl, deneysel bilimlerde gelişmeler oluyor. Onlar giderek önem kazanıyor. Deneysel bilimlerde yaşanan bir takım gelişmeler, matematik kesinlikle ilgili sarsılmaz düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemize neden oluyor. Bu nasıl biliriz, şeylerin bilgisine nasıl ulaşırız sorusunu, yani epistemolojinin altın çağı olarak Düşünebileceğimiz dönem 17. yüzyıl. Descartes'i anımsayacaksınız daha önce derslerinizden. Onun adına ithafen kartezyen ayrım dediğimiz bir şey var özne ve bilen nesneyi bilen olarak özne ve onun bilgisinin konusu olan nesne. Bu ayrım üzerine temelleniyor. 17. yüzyılda karteziyen e, düşünce ve kendisinden sonra gelenleri de çok ciddi olarak etkiliyor. Bu Descartes ve Ardılları bilginin olanaklılığı, kaynakları, doğası e, üzerine e, düşünmüş kişiler. Gündem Descartes'in döneminde bağımsız kategoriler olarak özne ve nesne. Bu tartışma ise bu özne ve nesne arasındaki bilişsel bağın güvenilirliği. Yani ne demek bu? Bilgimizi nasıl temellendiririz, nasıl doğrulandırırız? ya da nasıl haklılandırırız? Hatırlayacak olursanız Descartes'in bunun için çok temel bir önermesi vardı. Ta en geriye kadar götürdüğü bilginin kesinliğini düşünüyorum. Öyleyse varım yani varlığından şüphe edemeyeceğim bir ilk ilkeye doğru geri götürüyorum düşüncemi ve orada ulaştığım şey kokito ergosum yani düşünüyorum, öyleyse varımdı. Bu Descartes'in bilginin inşasında kullandığı bu önermelerde bir takım ilk ilkelere ihtiyaç var ve tarihten gelen bir, daha önceden gelen bir, yapı olarak Öklit geometrisi de bu istenen kesinliği e, Descartes ve daha sonraki ardılarına zaten sağlıyor. Öklit geometrisinde hatırlayacak olursanız çok temel bazı önermeler vardı e, geometriyle ilgili ve o önermeler sağlam önermeler oldu ve sarsılmadığı için onlardan aynı kesinlikle türetilebilen e, sonuçlar e, mümkündü. E, bu Öklit geometrisi bilginin kesinliği ile ilgili arayışlarda bu döneme kadar çok ciddi temel oluşturmuş bir anlayış. Yani temelde sağlam ilke ve kavram yer alıyorsa, o ilke ve kavramlardan türetilen ispatlar da sağlam ve kesin olur. Ee, biz buna bilgide temelcilik diyoruz. Yani dünyaya dair bilgimiz tartışılmaz, kendilerinden kuşku duyulamaz inançların meydana getirdiği bir temele daya dayanmalıdır iddiası. Karteziyen temelcilik anlayışında ise e, bu kesin ve açık bilginin tartışılmaz, sağlam temeli kogito, yani düşünen öznedir. <gülüyor> İşte bu temel tartışmalar üzerine e, kısaca göz attığımız bu, hatırladığımız bu tartışmalar 19. yüzyıla gelinceye dek büyük oranda işliyor. Ancak yeni dönemin bilimsel gelişmeleri etkisiyle bazı sorunlar baş gösteriyor 19. yüzyılda. Örneğin biyoloji, kartezyen matematiğin şemalarının dışına çıkarak yeni bulgular sunuyor. Bergson da bu 19. yüzyılda meydana gelen Bilimsel gelişmeler sonucunda metafizik ile birimin birbirinden kopmasını, metafiziğin Descartes'ten Kant'a dek matematik bir modelle çalışmış olmasını bağlıyor. Ve burada bir kavram gündeme getiriyor. Oysa biyoloji geniş anlamıyla yaşam bilimi demektir diyor. Yani o kesinliğin dışında aslında tamamen hayata ait olan, hayata dair olanın peşine düşmekler ve bunu açıklayabilme çabasından bahsediyor. 19. yüzyılda, Deneysel bilimler tüm bilginin evrensel matematiğin diliyle ifade edilebileceği fikrinin reddedilmesi sayesinde bir ilerleme kaydedebiliyorlar. Böylece Bergson metafiziğe yeni bir görev veriyor. Yaşam bilimlerini takip etmek suretiyle olguları aramak, onlara uygun kavramlar biçmek ve deneyimi yeni kavranılırlık kıstasları eşliğinde yeniden düşünmek. Bergson bu anlamda e, iddialı bir çıkış yapıyor ve kendi felsefesinin Batı felsefesinin kartezyen çağını sona erdirdiğini ilan ediyor. Bergson'un felsefesi, aklın bilme gücüne çok fazla güvenen akılcılığa ve bilimciliğe bir itirazdır bu anlamda. Bu açıdan 20. yüzyıl düşüncesinde akılcılık eleştirisi olarak gelişen düşüncelerle ilişkilendirilmektedir. Bergson'un madde dünyası ile yaşam dünyasını birbirinden ayıran ikinci başlangıcı ve maddeyi bilmek ile yaşamı bilmek arasında epistemolojik bir fark olduğu görüşü materyalizmi reddeden felsefi görüşler içinde bir ilham kaynağı oluyor. Bergson bir yandan gelişen biyoloji biliminin evrim düşüncesinden etkilenirken, diğer yandan da düşünümden yani reflection, refleksiyondan çok aksiyona dayanan bir felsefi anlayış ortaya koyuyor. Ve bu özellikleri dolayısıyla 20. yüzyılın düşünce dünyası oluşturan gerçekten önemli düşünürlerden biri kabul ediliyor. Bergson'un felsefi güzergahını ana hatlarıyla böylece çizdikten sonra şimdi eserler üzerine kısaca durarak felsefesini daha yakından tanımaya çalışalım. Şuur'un dolaysız verileri üzerine denemede kitabı, bilinci yani şuuru hafıza olarak tanımlayıp süremi varlığın bir ilkesi olarak ele alıyor. Sürem dediği şeyini daha sonra ona bakacağız. Zaman Zamanın yeni bir tutanımı biçimi Böylece filozof ben neyim sorusuna bir yanıt vermeyi hedefliyor. Diğer önemli kitabı Madde ve Bellek'te, Madde ve Hafıza diye de çevirdi. Ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğunu sorguluyor ve bu sorgulamada madde anlayışını derinleştiriyor. Yine ülkemizde de çok tanınan, üzerine de araştırmalar yapılan Yaratıcı Tekamül Başlıklı 3. eserinde Evren Nedir sorusuna yanıt arıyor. Dördüncü eseri Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı ise böyle bir metafizikten nasıl ahlak bir yaşam çıkabileceğini göstermek üzere kaleme alınmış bir eser. Ona da değineceğiz bu sunumda. Şimdi ilk, ilk kitabına bakalım. Şuur'un dolaysız verileri üzerine denemede derson felsefesinin yine bir tür ikicilik üstünden kurguluyor. Bu ikicilik zaman ve mekan, tin ve madde arasında. Bergson'a göre önceki felsefe ve bilim anlayışları zamanı homojen ve ölçülebilir bir kavram olarak görüyordu. Halbuki hakiki zaman saatlerin mekanik bir biçimde mekanda temsil ettiği zaman değildir. Her anı farklı oluşlarla beliren sürekli bir değişim ve oluştur. Hakiki zaman bilinç hallerimizin eşsiz değişiminden başka bir şey değildir. Bu da ölçülemez bir çokluktur. Ancak bilince his yoluyla verilir ve ancak idrak edilebilir. Bergson bu zamanı, bu e, his yoluyla itirakı mümkün olan yani saatlerin gösterdiği o zamanın dışında ancak his yoluyla idraki mümkün olan zamanı sürem olarak adlandırıyor. Sürem bu anlamda varlığın bir ilkesi, zamanın bilince verilişi. Sürem bilinçteki her anın onun ardından gelen anla bütünleştiği bir oluşum, yani bu anlamda kesintisiz bir oluşum. Ancak bu süreklilik tabii ki aşınmaya da, Açık. Niye? Çünkü hafıza kimi yaşantıları tutabiliyor, kimilerini tutamıyor. Geçmiş şimdi de yaşıyor ancak bütün ayrıntısı ve etkisiyle değil. Bu durumda sürem hem özdeş hem de değişken varlığın adı haline geliyor. Bu bilinç anlayışı da ruhun tek parça veya parçalardan oluşan fiziksel bir töz olmadığı düşüncesini, Taşıyor. Bu noktada Bergson batı düşünce geleneğine ve itirazda bulunuyor. Çünkü batı geleneği metafizik konusunu zeka ile anlamaya çalışmıştı. E, oysa tanımı gereği yani Bergson'a göre de bu konu ancak sezgiyle kavranabilecek bir nitelikte. Bir diğer eseri madde ve bellekte. Ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğunu sorguluyor Bergson. Ve bu sorgulamada da madde anlayışını derinleştiriyor. Bergson'un o hatırlayacaksınız. Tin ve maddeyi iki farklı töz olarak ele alıyor. Ve birbirinden farklı olan bu iki töz arasını nasıl bir ilişki kurulabileceği sorusuna yanıt arıyor. İdealist bakış açısından madde zihinsel bir temsilden ibaret. Yani bu zihinsel temsil ne olabilir? Söz, kavram, tümel, simge. Realist bakış açısına göre ise madde zihindeki temsilleri oluşturan şey. Bu iki bakış açısında eleştiren Bergson'a göre madde... Ne bütünüyle ben merkezde ne de benden bağımsız olarak kavranabilir. Bir imgeler bütünü olan evreni bedenimle dıştan değil içten tanır ve bilirim. Algı maddenin genel kütlesini insan eyleminin yararına ayrı ayrı cisimlere böler. Fakat sezgi algıdan çok farklıdır. Alışkanlıklarla örgütlenmiş olarak ihtiyaçlara göre yönlenir. Bu anlamda sezgi bir akli görü değil bir içgüdüdür. Bu süreçte madde ile bilinç arasındaki ilişki ise süremin kayıtlandığı hafıza kılmaktadır. Bu zaman ve sürem kavramları arasında yaptığı e, ayrım Bergson'un varlık anlayışında son derece önemli bir rol oynuyor. Şuurun dolaysız veriler üzerine denemede zeka ile sezgi arasında yapılan ayrım yaratıcı tekamülde daha da belirginleşiyor. Zekanın alanı mekansal madde alanıdır. O belirlenimcilik yani determinizm ilkesiyle çalışarak belli sınırlar içinde statik bir doğruluğa erişebilir. Ancak hayatın dinamik bilgisini kavrayamaz, sağlayamaz, bu anlamda evreni açıklayamaz. Evrende bütün varlıklar oluş halindedir. Bu anlamda Bergson'un evrimciliği Darwinizm gibi e, statikocu ve belirlenimci değil, yaratıcıdır. Bergson burada yaşamın ereği, e, yaşamın atılımı olarak adlandırdığı evrenin içindeki bir Değişim gücünden bahsederiz. Bergson'un felsefesinde bütün bu bilgi, bilinç, sezgi, zaman, sürem, madde, tin arasındaki bütün bu ikicilikten, böyle bir metafizikten nasıl ahlaki bir yaşam çıkarılabilir? Burada yine Bergson'un ikici yaklaşımının devam ettiğini biz görüyoruz. Ahlak ve din hakkındaki görüşleri bu anlamda kendine has evrim düşüncesiyle ilişkili. Dini ve ahlakın günümüze kadar nasıl evrildiklerini açıklamaya çalışıyor. Sistemindeki ikinci anlayışa paralel olarak toplumsal ahlak ve gerçek ahlak arasında bir ayrım yapıyor. Çünkü oldukça önemli bir ayrım gerçekten. Toplumsal ahlak... Bize kendi toplumumuzun tarihsel ve kültürel bir takım değerlerini kazandırıyor. Bunları hayatta geçirmek, kendini temellendirmek için de bir takım normlar ortaya koyuyor. Ancak bu toplumsal ahlakın, Bergson'a göre gerçek anlamda ahlakla bir ilgisi yok. Bergson bu ahlaka bütün insanlığa açık olmadığı için kapalı ahlak der. Töre ahlakı bu anlamda hepimizin aşina olduğu kapalı ahlakın iyi bir örneğidir. Bu ahlak dışlayıcı, baskıcı, savaşçıdır. Aynı biçimde kapalı dinde, Bergson'un kapalı din olarak tarif ettiği şeyde sistemli bir biçimde korkular ve sanrılar üretir. Ancak Bergson bunların karşısına alternatif bir tanımla geliyor. Tanımdan da anlayacağımız üzere kapalı karşısına kapalı ahlak, karşısına açık ahlak, kapalı dinin karşısına açık dini koyuyor. Bu anlamda ahlak ve din kapalı ahlak ve kapalı dinden ibaret değil. Açık ahlak ve açık din belirli bir toplum malı değil. Bütün insanlığa açık, evrensel. Ve bu anlamda yine Bergson açık ahlakı ve açık dini evrimde ortaya çıkan bir ilerleme, bir yaratıcılık olarak görüyor. Ve evrensel dinler ve ahlaklar savaşçı değildir. Açık bir toplum yaratılmasıyla gelecek bir barışı hedeflerler Bergson'a göre. Bergson felsefesinden kısaca bahsettiğimiz bu sunumun sizlere faydalı olduğunu umuyoruz. Sevgili arkadaşlar, Çağdaş Felsefe iki ders kapsamında işleyeceğimiz ikinci felsefeci Husserl, fenomenolojinin kurucusu, çok önemli bir felsefeci. 1859-1938 yılları arasında Almanya'da yaşamış olan Yahudi bir filozof matematik-fizik-astronomi felsefe eğitimi alıyor. Felsefeyle daha sonra ilgilenmeye başlıyor bu eğitimlerden sonra. Brentano'nun öğrencisi, felsefesinde çok önemli yeri olan bir filozof Brentano. 1913'te "İdeen" Almancası, düşünceler Türkçesiyle yayınlanıyor ve "İdeen" yayınlanmasından sonra 1926'daki emekliğine dek Freiburg Üniversitesi'nde profesör olarak görevine devam ediyor. Daha sonra göreceğimiz Heidegger'in de e, felsefesinde çok önemli etkileri olmuş. Heidegger'in hocası olmuş bir kişi Husserl. E, 1933'te Nazizmin yükselişiyle Almanya'da e, ve üniversitelerde Husserl'in, Husserl gibi Husserl pek çok Yahudi düşünürüm bilmadığımın, e, hem hayatları tehlikeye hem de eserleri tehlikeye giriyor. Bu seri içinde e, sıkıntılı bir dönem başlıyor. Emeklinden sonra da üniversite kütüphanesini kullanabilme hakkı gibi hakları var. Bunlar elinden alınıyor. E, daha da kötüsü e, çok üretken bir felsefeci ve el yazmaları var. Bu el yazmaları tehlikeye giriyor. E, 1938'de ölümünden sonra el yazmaları bugün de halen muhafaza edildiği yer olan e, Belçika'daki Löwen kentine e, taşınıyor. En önemli eserleri mantıksal araştırmalar ve ve ideyen düşünceler. Husser felsefesinde temel kavramlar bilinç, görü, fenomen, fenomenoloji, yönelimsellik ve öznel arasında en temel konuşabileceğimiz kavramlar. Ee, bu kavramların temel önermeleri, yolaştığı temel önermeleri gözden geçirerek felsefesini kısaca tanımaya çalışacağım. Ama buna geçmeden önce Husserl öncesi felsefede temel sorular neydi? Kısaca bir tekrar hatırlayalım. Felsefenin temel soruları arasında varlık nedir ontolojinin alanı ve varlığı nasıl biliriz epistemolojinin alanı? Başta geliyor bunu sizin de hatırlayacağınız üzere. Ee, Descartes 17. yüzyılda bir e, bilen özne, ve öznenin bildiği nesne olmak üzere bir e, ikicilik ortaya atıyor. Bir dualizm, o kartezyen ikicilik, kartezyen dualizm olarak bu tarihinde. Ve meşhur önermesi o kesin bilgiye ulaşma yolunda. Kogito ergo suma ulaşıyor. Yani kesin bilgi peşinde kendisinden şüphe edilemeyecek olan ilk gerçeğe gitme ihtiyacı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Kendisinden şüphe edemeyeceğim bir gerçeklik olarak e, bu e, yargıya ulaşıyor. Ve buradan da bilgisini temellendirmeye, kesin felsefesinin temellerini atmaya çalışıyor. Bu ayrım üzerinden devam eden düşünce geleneğinde e, rasyonalistler ve empiristler karşımıza çıkıyor. Rasyonalistler hatırlayacağınız üzere e, bilgiyi zihinsel yapı ve modellerle ilişkilendiriyorlar. Empiristler ise zihni boş bir levha olarak görüyorlar ve bilgimizin tamamının deneyden geldiğini iddia ediyorlar. Bu ayrım üzerine gelişen Descartes'ten sonra e, felsefede 18. yüzyılda Kant önemli bir kırılma yaşatıyor. Ve rasyonalizmi ve empirizmi e, hem eleştirip hem ikisinden de bir takım kabullerle beraber e, kendi felsefesini oluşturuyor. Ve e, bu anlamda empiristlere verdiği yanıt, e, rasyonalizmden yana çıkarak, aklın doğuştan a priori bazı formlara ve kategorilere sahip oldu. E, Rasyonetleri verdiği yanıt ise yanında durarak zihnimizin dışında da bir dünya mevcut. Bu ikisini uzlaştırma yolunda e, a priori saf aklın formları yani uzam ve zaman ile anlama yetisini koyuyor. Yani biz dış dünyadan gelen verileri işleyeceğiz, değerlendireceğiz ama bunları mümkün kılan zihnimizde bir takım a priori formlar ve kategoriler var. Ve Kant şöyle bir ayrıma gidiyor. Onları bilme tarzımıza göre şeyler Numen ve fenomen olarak ikiye ayrılır diyor. Ve Kant'ın bu yaptığı ayrımda Numen kendinde şey olarak belirlediği Numen bilinemez bir şey. Tengi Nitzat, diye tanımladığı şey. Bu bilinemez. E, fenomen ise uzan ve zaman formları aracılığıyla ve kategorilerin işlemleri yoluyla bize görünü, görünen şeydir ve bu anlamda da bilinebilir. Biz Kant'ın felsefesine göre şeyleri ancak bize göründüğü kadarıyla yani fenomen olarak bilebiliriz. Nümeni işaret eden şeyin kendisini ise bilemeyiz. Şimdi bunu daha sonra e, Husserl felsefesine bağlayacağız bunu fenomen ayrımına. O yüzden biraz üzerine durmakta fayda görüyorum. Hegel ise Kant'tan sonra gelip 19. yüzyılda e, idealist bir sistem kuruyor. İdealizm, Alman idealizmi olarak bildiğimiz Hegel'e göre nümenleri de bilebiliriz. Şimdi bütün bu Husserl öncesi tartışmalar Descartes'tan başlayarak Husserl'de zuhur ettiği biçimiyle bilinci kartezyen ve kantçı anlamda, Descartes'in ve kantın anladığı anlamda bir bilinç tasavvuru geliştiriyor Husserl ve bunda da bir amacı var felsefe öncesi aldığı eğitimin de etkisiyle muhtemelen felsefeyi kesin bir bilim olarak temellendirmek. Bir itirazı var burada Descartes'e. Felsefenin temeline yerleşmesi gereken şüphe daha da geriye götürülebilir bir şey Husserl'in yöntemine göre. Bir de bir başka itirazı var. Kant'a bu itirazda. Numen ve fenomen ayrımını Husserl reddediyor. Husserl'in görüşüne göre sadece fenomenler var. Bu fenomenler kendi özlerini ifşa ederler ve şeylerin kendilerine giderek bu özleri açığa çıkarmak mümkündür. Husserl'in bu çok bilinen Önermesi, şeylerin kendisine gitmek. burada karşımıza çıkıyor. Husser'le göre varlık kendisini kendisi olarak gösteriyor. Şeyin kendisinin, bu görünüşün ardında kalan, bizim ulaşamayacağımız, böyle mistifiye edileceğimiz bir varlık, bir öz yok Husser'le göre. Bu anlamda özler ulaşılabilir. Ancak şurada bir gerçek ki tüketilemezler. Yani betimleme sonsuz, belki de bu kadar çok yazmasının sebeplerinden birisi. Çünkü ayrıntılı fenomenolojik analizlere gelişiyor bu el yazmalarında. Husserl'in koyduğu biçimiyle fenomenolojinin asıl sorunu varlık kendisini bilince nasıl veriyorsa bunu çarpıtmadan böylece alımlanması. Bu nasıl mümkün? Yani bilinç ona kendisini veren varlıkla ilişkiyi nasıl kuruyor? Özler bilinçte nasıl inşa ediliyor? Biz kitabımızın amaçlarından yola çıkarak sizin de takibinizi kolaylaştırmak açısından bu amaçlara uygun Husserl'in savlarını anlamaya çalışalım. Şimdi bu matematiğin felsefe ile ilişkisini kurarken ve bu bilincin yönelimselliğine dayanarak bir doğruluk ve görü kuramı geliştirirken e, temel savları var. Bu bilinç olarak yani özne olarak fenomenlerin algılandığı, e, özne olarak tarif ettiği bilinçin bir yönelimselliği var. Husserl şöyle diyor, her bilinç bir şeyin bilinci. Yani yöneldiği bir nesne var, daima bir nesnesi var. Bu nesne hayal olabilir, bir sayı olabilir, bir masa olabilir, anı olabilir, türü önemli değil. Ama bu yönelme ile birlikte bir anlam verme ortaya çıkıyor. Ve bu kendisine yönelinen nesne ona verilen anlamın ışığında beliriyor. İkinci amacımızı hatırlayacak olursak bu bilincin yönelimselliği sayesinde şeylerin kendisini bilmenin, özünü kavramanın nasıl mümkün olduğunu bir açıklaması gerekiyor. Ve burada fenomenolojik redüksiyon dediği bir yöntemi var Husserl'in. Bunlarla fenomenlerin bilinçte inşasını açıklamaya çalışıyor. Fenomenolojinin hedefi yani bu şeylerin kendisine gitmenin hedefi Husserl'de yönelinen nesnenin nasıl kurulduğunu, özünün ne olduğunu ortaya çıkarmak. Yöntem şeylerin kendisine geri gitmek. Fenomenlere duysal görü ve akli görüyor yoluyla yönelerek bizzat şeylerin kendisini bilebiliriz. Ancak bunun için bir tür redüksiyon yapmak gerekir. Bu redüksiyon nasıl bir şey? Bileci aşan nesnenin belirişinin koşullarını ortaya çıkarmak için bu nesnenin varlığını parantez, varlığı savunu bir parantez içine almak. Yani bundan Husserl şunu anlıyor. O Descartes'in cogito ergo sum dediğinde düşünüyorum öyleyse varım dediğindeki varlıktan da şüphe etmek gerektiğini söylüyor Husser. Bunu bir parantez içine bir alalım, bir yüklerinden arındıralım demeye çalışıyor. Ve ikinci önermesi bu yolda, herhangi bir tikel bilme veya sağduya ait doğal bilgiyi, doğaldan buradan kastettiği bir şey var. Bunu askıya alarak bu bilgilerin zihnimizi kilitlemesine izin vermemek, bunu epohe yapmak olarak açıklıyor Yunanca bir terim. Çünkü bu yeterince temellendirilmemiş açıklamaları Husserl'e göre biz bir yanı bırakmazsak kendi gözlerimizde görmek ve şeylerin gerçekten kendisine gitmek mümkün olamaz. Burada aslında Husserl psikolojiye falan da o bilime psikoloji bilimine de bir göndermede bulunuyor. Onların nesneye, şeylere yaklaşma biçimini de doğru bulmuyor. Bunları bir tür doğal bilgi iddiasıyla bizim algımızı nasıl diyelim zedeleyen unsurlar olarak görülüyor. Üçüncü amaç ünitemizde belirtilen Husserl'in yaşayan beden kavramı aracılığıyla bilincin dünyayla nasıl ilişki kurduğunu ve nesnel bilginin özneler arasılıkla ilişkisini açıklayabilmek. Aslında burada anlatılmaya çalışan şey şu, Bu bunca öznelliğin içinde bir nesnellik tanımlamak zorunda Husserl. Bu nesnelliğin olası koşullarını sorguluyor. Şimdi burada bir ayrıma gidiyor. Yaşayan beden ve nesne olarak beden ayrımı. Yaşayan beden dediği, bu serlin, dünyayı ve kendi kendisini algılayan ve bizim de kendi bedenimiz olarak tecrübe ettiğimiz varlık. Yani ben, dünyayı ne varsa onu ve diğer bedenleri algılama biçimimle ben, bir yaşayan bedenim. Dünyanın bilinci verilişi bu yaşayan beden sayesinde. Özneler arasılık olarak tarif ettiği ve oradan da nesnel bilginin koşullarını araştırmaya çalıştığı şey ise eğer bir şey nesnel olarak geçerli ise onun doğruluğunun başka zihinler tarafından da onaylanabiliyor olduğu gerçeği. Yani birçok bir subjektivite arasında e, ortak olanlardan yola çıkarak nesnel olanın bilgisine e, varmaya çalışıyor aslında. Şimdi bu e, bilinç ve fenomenoloji açıklamasından çıkarılan bir etik var. Yine Husserl'in bir etik anlayışı da var. Bunu değer kuramıyla ilişkilendiriyor. Ve bu kuramı da geleneksel etik kuramlarıyla ilişkilendirebilmeye çalışıyor. Husserl etiğinde bu anlamda bir aksiyoloji var, yani bir değerler bilgisi var. Aynı yaptığı o ikici ayrım gibi burada da önce bilişsel edimler yoluyla, yani bu fenomenolojik e, girişimler yoluyla nesnenin bilgisi ediniliyor. Hatırlayacak olursak bu nesne bir ana olabiliyordu, bir masa olabiliyordu, bir hayal olabiliyordu. Yani bunlar için e, etik davranışları da rahatlıkla bir nesne olarak düşünebilirsiniz. Uygulamada ise bu nesne bilgisinin zeminde, yani nesne bilgisinin doğru edindiysek eğer, bu zeminde doğru değerlendirmeyi ile yanlış değerlendirmeyi birbirinden ayırt etmenin mümkün olduğunu düşünüyor bu sefer. Ayrıca anlatmaya çalıştığımız bu fenomenolojik yaklaşım kendisinden sonra gelen çok değerli düşünürleri etkiliyor. Halen bugün de sunumun başında görmüş olduğumuz gibi Löwen Husserl Araştırma Merkezi'nde bu çalışmalar ve Husserl'in kendi el yazmalarının deşifre çalışmaları da halen devam etmekte. Bu kendisinden sonra gelen filozofları etkileme biçimi ve onların bu etkiyle oluşturdukları felsefeleri, düşünce sistemlerini açıklamak için posfenomenoloji diye bir tabir kullanılıyor. Bizim amaçlarımızdan birisi de bu filozofların felsefelerini Husserl ile birlikte, ilişkisiyle birlikte açıklamak. Bu felsefeciler arasında en önemlilerden birisi Heidegger, bir diğeri Sartre, bir diğeri e, önemi giderek güncel çalışmalarda artan Marla Ponti, hatta Avrupa'da pek çok çalışmada şu anda Heidegger'in de ötesine geçmiş durumda derin çalışmalar var onunla ilgili. Levinas yine bizim ünitemiz içinde, kitabımızın ünitesi içinde göreceğimiz ve yine kitabımızın ünitesi içinde, üniteler içinde göreceğimiz Derrida bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca Rico, Michael, Henry diğer düşünürlerden. Sevgili arkadaşlar, çağdaş felsefe iki dersi kapsamında işleyeceğimiz üçüncü filozof Heidegger. 1889-1976 yılları arasında yaşamış Alman filozof Martin Heidegger, fenomenolojinin kurucusu Husserl'in öğrencisi. E, en önemli eseri Varlık ve Zaman, burada bir varlık, var olan ve design kavramlarını geliştirdiği bizim de bu kısaca göz atacağımız, aynı zamanda Politik kimliği olan birisi Heidegger, Freiburg Üniversitesi rektörlüğü yapıyor 33-34 yıllar arasında. Bu dönem önemli çünkü tam da bu dönem Almanya'da giderek artan bir nazi hareketi var yükselişe geçen ve aynı zamanda o üniversitenin nazileştirme süreci var ve bu süreçte önemli rol oynuyor Heidegger. Daha sonra bu dahli yüzünden 1945'te 1945'teki Dünya Savaşı'nın bitiminde yargılanmıştır kendisi. Ve yakın çevresine bu süreçte de sonrasında da aslında zararı dokunmuş bu ilişkinin. Bu bahsettiğim dönemi anlamak için ve öncesinde Husserl'in fenomenolojisi, sonrasında Sartre'la birlikte gündeme gelecek olan Varoluşçuluk ve tabii merkezde Haydeger, size öğrenebileceğim çok keyifli bir kitap var. Varoluşçular Kahvesi Türkçe'de yeni çevirini sanıyorum. Hem bu insanların o dönem içindeki yaşantıları ve birbirleriyle iletişimleri, hem de bunun felsefi düşüncelerine etkisi, oluşumundaki etkisini çok iyi ve rahat bir şekilde anlayabileceğimiz bir kitap. Heidegger'in meşhur kulübesi var. E, düşüncelerini netleştirdiği varlık üzerine, zaman üzerine e, uzun yürüyüşlere çıkıp ve uzun yalnızlıklarla e, baş başa kalıp, ara sıra eşinin de ziyaretiyle. E, Heidegger'in kulübesi, bunu da Türkçe çevirmiş, bununla da ilgili bir kitap var. Heidegger e, bu tür bir yaşam içinde, bu e, Varlık, var olan, dazayn başta olmak üzere bazı anahtar kavramlarda felsefesini inşa ediyor. Zamansallık ve zaman kavramları da bu felsefede yine önemli yer tutuyor. Ee, Üretiminin sonlarına doğru içinde bulunan çağı değerlendirdiği bir e, metinlerinde kullandığı bir kavram var araçsallaştırma diye. Onu da sunum e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ve yine e, Almanca bir kavram Ereignis, Valatheye var eski Yunanca bir kavram. Bunların üzerine... Felsefesini temellendiriyor. Haydi gelin felsefesini daha rahat anlayabilmek için ünitenizin amaçlarından yola çıkalım dedik ve bu amaçlara uygun saptamalar neler? Bir kısaca göz atalım. Heidegger'e göre, Heidegger e göre var olan da felsefenin yaklaşımıyla bilimin yaklaşımı farklı. Bilim ve felsefe birbirinden farklı iki alan. Bilim olgularla felsefe ise varlığın anlamıyla ilgileniyor. Husserl'in fenomenolojisini hatırlayacak olursanız, orada Husserl felsefeyi bir bilim kesinliğine oturtmaya çalışıyordu. Kartezyen ayrımı kullanıyordu bu nedenle. Heidegger'de bu farklı bir e, rol oynuyor e, farklı bir yol alıyor yol e, bu anlamda da felsefe bilimlerin anladığı bir kesinliği peşine düşmüyor farklı bir algı peşinde var olanların belirişi özne'nin bilincinde değil varoluşta tarihte olayın kendisinde bulunan a priori koşullarda aranmalıdır diyor Haydegar ne demek şimdi kartezyen e, dualizmi hatırlayacak olursak özne ve nesne ayrımını e, bu serden. bu e, Öznenin bilmesiyle ilgili var olanların öznenin bilincinde olması, bilme eyleminin öznenin bilincinde gerçekleşmesiyle ilgili kendini açığa çıkaran fenomenlerin bilgisinin bu şekilde özne sayesinde açığa çıkması Heidegger'de artık farklı bir anlam taşıyor. Ve Heidegger özneyi aslında bu bilme eyleminden daha doğrusu varlığın tanımını bu bilme eyleminden bağımsız ele almaya çalışıyor. Varlığı anlama duygulanımlarla iç içe geçer, varlık insanı duygulanımlarla açılır, ee, önermesi de e, biraz bununla ilgili ipucu veriyor. Haydi gelin, varlık var olan kavramlarına ilişkin belirlemelerini eski Yunan felsefesi ve Husserl'in fenomenoloji felsefesiyle ilişkilendirebilmek ve onlardan farkını ayırt edebilmek bir başka amacımız. Ee, eski Yunan felsefesinde kullanılan bir kavram var hakikat için, gizlilikten açığa çıkma diye e, Alehreya adı verilen bir kavram. Heidegger bu kavramı kendi felsefesinde aynen kullanıyor ve varlığın bizzatihi kendisinin alefeye olduğunu öne sürüyor. Husserl şeyin kendisinin, şeylerin kendisinin görünüşün ardında kalan, bizim ulaşamayacağımız bir varlık, bir öz yoktur diyordu. Yani fenomenoloji bilimi sayesinde, yöntemi sayesinde bunu çözmenin mümkün olduğunu iddia ediyordu. Husser Heidegger, Varlık kendisini bize vermez. Bize belirenler var olanlardır. Varlığın kendisi belirmez diyor. Bu Husserl'in kendisinin görünüşünün altında kalan, bizim hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir varlık, bir öz yoktur önermesi, Husserl'de şöyle bir soruna dönüşüyordu. Burada problem bilinç, ona kendisini veren varlıkla ilişkiyi nasıl kuruyor? Ve varlığı çarpıtmadan bilince kendisini nasıl veriyorsa biz öyle nasıl alımlayabiliriz? Husserl bunun üzerine e, yoğunlaşıyordu. Oysa Heidegger'in buna da bir itirazı var. Öncülü açık çünkü. Varlık kendisini bize vermez diyor Heidegger. Bize belirenler sadece var olanlardır. Var olanın nasıl belirdiğini araştırmak için var olanın varlığını kurucu öğelerine çözümlememiz gerekir. Böyle bir çözümleme yaparak örneğin bir sandalyenin ne olduğunu anlayabiliriz. Ama sandalyemize sandalye olarak belirmesinin koşulunu tüm felsefi derinliğiyle kavramış olmayız. Bunun için varlığın kendisini nasıl anladığımızı da açıklayabilmek gerekir diyor. Bu serin fenomenini hatırlayacak olursanız özneyi yani bilinci felsefenin temeli olarak gören kartezyen anlayıştan besleniyordu. Heidegger deneyimin verisinde kalarak aşkın yani transandant ve ve priori yani deney öncesi olana doğru gitmek gerektiğini söylüyor. Ee, bu anlamda Heidegger'in bir Husserl eleştirisi var. Fenomenolojiyi bir bilinç felsefesi olmaktan çıkarıp daha kökensel, daha içsel bir biçimde yeniden ele almak gerektiğini iddia ediyor. Bugün delik yaşamda varlığın ne olduğunu anlamakta problem yok. Yani dağlar karlıdır, bahçe çiçeklidir gibi önermelerde ne kastedildiği açık, çok da insanı zorlayacak önermeler değil. Ancak bu durumun ne olduğunu tam olarak açıklamaya geldiğinde iş Heidegger'in iddiası bunun mümkün olmadığı, e, Platon da daha önce buna benzer e, konulardan bahsediyor, Varlık ve Zaman, Heidegger'in eseri, bu Platon'un sözünü ettiği, bu şaşkınlıkla başlıyor aynen, bu tabirle başlıyor. Ve bu e, eski Yunan'da gizliden açığa çıkan, tezahür eden anlamındaki Aletheia'yı, hakikatini bu anlamını, varlık için kullanıyor Heidegger. Asıl sorun bizim varlığı bir nedenden dolayı görememizle ilgili değil, Asıl sorun varlığın unutuluşudur diyor. Bu unutuluşun nasıllığı bir kategori olduğunu ise varlık ve zamanında tarif ediyor. Heidegger'e göre Dasein'in bir var olan olarak diğer var olanlardan farkını saptayabilmek ve Dasein'in bu dünyada bulunuşuyla varlığı anlama ediminin nasıl temellendiğini açıklayabilmek amaçlarımızdan bir diğeri. Burada şimdi önemli bir şey söylüyor Heidegger. Ontolojide hatırlayacak olursak, geleneksel ontolojide varlık nedir sorusu, neler vardır sorusu sorula gelmiş zaten alanın kapsamında bunlar var. Ancak Heidegger şunu söylüyor. Varlığın anlamı nedir sorusu geleneksel ontolojide sorulmamıştır. Buna yanıt verebilmek için varlık hakkındaki deneyimleri çarpıtan tarihsel yüklerin ayıklanması destrüksiyonu gerektir diyor Heidegger. Şimdi Heidegger'in felsefesinde belki de en temel nokta olan Dasein'den bahsedelim. Aslında burada Dasein tarifinden anlıyoruz ki biz insandan bahsediliyor. Dasein varlığın anlamını soran bir var olandır. Varlığın anlamını sorgularken kendisini de bir var olan olarak sorgular. Kim olduğunu ve olanaklarını anlayabilen bir var olan olarak da diğer var olanlardan ayrılır. Bu dünyadaki diğer var olanlardan farklı olarak anlama, duygulanın, konuşma gibi egzistansiyel olanaklara, farklılıklara sahiptir. Daseit kendi olanaklarını anlayarak varlıkla ilişki kurar. Bugün neyi nasıl anladığımızı çözümlemek için tarihsel olarak varlığı anlamaların birbirine sıkı sıkıya örüldüğü ve birbiri sayesinde geliştiği varlık tarihine gitmemiz gereklidir, diyorum. Heidegger'e göre varlık, design'den değil, varlığın kendisinden hareket ederek varlık tarihi yani varlığın zaman sallığı içinde anlaşılmalıdır. Bu ne demek? İnsanın varlıkla ilişkisini öznellikten kurtarmaya çalışıyor Heidegger. Bunun için de varlık tarihinden yola çıkmak gerekir diyor. Bu sadece varlık için öne sürmüyor. bir kavramı anlamaya çalışırken bunun tarihsel yorumuyla ilişki konunun gerekli olduğunu düşünüyor. Her çağ varlığı ayrı bir adlandırır. Bu çerçevede varlığı anlamaya çalışır. İçinde yaşadığımız çağ teknoloji çağıdır diyor. Bu çağda varlık gerektiğinde kullanılmak üzere saklanıp durabilen, depolanabilen enerji olarak anlaşılmaktadır. Bu çağın asıl sorunu araçsal hakkında hakimiyet kurması, her şeyin araçsallaştırılmasıdır. Burada karşımıza e, Eregnis kavramı çıkıyor. Heidegger'e göre ve varlığı anlamlandırmada dil ile düşünme arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek, ve var olanları deneyimlemenin apriori koşullarını Aragnes ilişkilendirebilmek. Bu amaçlarımızdan bildiğim. Aragnes ne bir var olan ne de var olanlar arasında geçen bir olay. Varlığın kendisiyle insan arasındaki bir ilişki. Bu ilişki var olanları deneyimlememizi önceleyen bir tür ön kavrayış. Bu kavrayışın ilksel mekanı olarak da Heidegger dili öne sürüyor. Dilde insanın var olanlarla nasıl ilişki kuracağını örgütleyen bir öz, bir anlayış hükümsü diyor. Tecrübemizi mümkün kılan apriori koşullar yani deney öncesi koşullar öznenin kendisinde, aklın yapısında, bilincin içinde olmaktan çok dilin söyleişindedir. Tam bu noktada Heidegger'in bu son dönem üretimleri bunlar kendisinin de şiirle edebiyatta çok daha yoğun ilgilenmeye başladığını görüyoruz. Dünyada varlık ile düşünce arasında bir söyleşi sayesinde mesken tutarız diyor. Kendisi de şiirsel bir dil. Sanatçılar ve düşünürler ise bu söyleşiği girebilenlerdir Aidegir'in. Sunumun size faydalı olduğunu umarak iyi çalışmalar diliyorum.